Ezevi layım lan şeytan öğreneyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Tevbe Suresi. Öncelikle Tevbe Suresi ile ilgili kısa bir bilgi vermek isterim inşallah. Tevbe Suresi 129 ayettir. 128 ve 129. ayetler Mekke'de, diğerleri Medine'de inmiştir. 104. ayet Tevbe ile olduğu için sureye bu isim verilmiştir. Surenin bundan başka birçok ismi olup en meşhuru Bera eder. Bu surenin Enfal suresinin devamı veya başlı başına bir sure olup olmadığı hakkında ihtilaf olduğu için başında besmele yazılmamıştır. Hicretin 9. yılında Ebu Bekir radiyallahu anh hac emiri olarak tayin edilmiş ve Müslümanlar hacca gönderilmişti. Bu sure inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ etmesi için Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Hazreti Ali haç kafilesine ulaştığında Ebu Bekir, amir olarak mı geldin yoksa memur olarak mı diye sordu. Ali sadece sureyi Mekke'de hacılara tebliğ ile memur olduğunu bildirdi. Ali radiyallahu an, bayramın birinci günü Akabe Cemre'si yanında ayağa kalkarak kendisinin peygamber tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu bildirdi ve bir kutuva okudu. Sonra da bu surenin başından 30 veya 40 ayet okuyarak dedi ki, Dört şeyi tebliğe memuru. 1- Bu yıldan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik yaklaşamayacak. 2- Hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi ziyaret etmeyecek. 3- Mümin'den başkası cennete giremeyecek. 4- Müşrik kabileler tarafından bozulmamış anlaşmalar anlaşma süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacak. Evet okuyalım inşallah. Birinci ayet.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 Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ey Muhammed! O kafirlere elem verici bir azabı müjdele. Ancak kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklerden anlaşma şartlarına uyan, hiçbir şeyi size eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize herhangi bir kimse ar arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların anlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayınız. Allah, haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hafız edin. ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah, yarlayan esirgeyendir. Ve eğer müşriklerden biri senden aman, aman dilerse, Allah'ın kelamını işitip dinleyinceye kadar ona aman ver. Sonra Müslüman olmazsa onu güven içinde bulunacağı bir yere eriştir. İşte bu müsamaha onların bilmeyen bir kavim olmalarından ötüydü. Mescidi haramın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınızın dışında, Müşriklerin Allah ve Resulü yanında nasıl muteber bir ahdi olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Nasıl olabilir ki onlar size galip gelselerdi sizin hakkınızda ne ayet ne de anlaşma gözetirlerdi? Onlar ağızlarıyla sizi razı ediyorlar halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmışlardır. Allah'ın ayetlerine karşılık az bir değeri satın aldılar da insanları onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne ait tanırlar ne de bir anlaşma. Çünkü onlar saldırganların kendileridir. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerimizdir. Biz, bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Eğer anlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşın. Çünkü onlar, yeminleri olmayan adamlardır. Onlara karşı savaşırsanız, umulur ki küfre son verirler. Ey Müminler! Verdikleri sözü bozan, peygamberi yurdundan çıkartmaya kalkışan, Ve ilk önce size karşı savaşa başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek müminler iseniz bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerine ferahlatsın. Ve onların, müminlerin kalplerinden öfkeye gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa Allah, sizden cihat edip, Allah, peygamber ve müminlerden başkasını, kendisine sırdaş edinmeyenleri, ortaya çıkarmadan bırakılacağınız mı sandınız? Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a ortak koşanlar, kendilerinin kafirliğini, Bizzat kendileri şahitlik ederlerken Allah'ın mescidlerini imar etme selahiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve mescid-i haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihat edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat edenler rutbe bakımından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 Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz sizi kendinize beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine sekinetini yani sükûnet ve huzur duygusunu indirdi. Sizin görmediğiniz ordular indirdi de kafirleri azap etti. İşte bu o kafirlerin cezasıdır. Sonunda Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Zira Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra mescide harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız biliniz ki Allah dilerse size, sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir, hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve Hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla gebeledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla dönüyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını yani, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i raptar edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emri olundu. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan Asla vazgeçmez. O Allah müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulü'nü hidayet ve hak din ile gönderendir. Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını aksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü, gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara...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 ayların sayısı 12 olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde Allah'ın koyduğu yasağı çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek sadece kafirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla kafir olanlar saptırılır, Allah'ın haram kıldığını sayısını bozmak ve onun haram kıldığını helal kılmak için haram ayını bir yıl helal sayarlar, bir yıl da haram sayarlar. Böylece onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz?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 üstündür, hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya malı, kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat,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 Mallarıyla canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini pek iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kuşkuları içinde bocalayanlar senden izin isterler. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara... Oturanlarla, oturanlarla yani kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi. Eğer içinizde onlar da savaşa çıksalardı, size bozunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyenler aranızda koşarlardı. İçinizde onlara iyice kulak kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir.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 Ey Muhammed! Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla ancak dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı ve onların kafir olarak canlarını çıkmasını istiyor. O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir toplumdur. Eğer sığınacak bir yer yahut Barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. Onlardan sadakaların taksimin konusunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakadan verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah veri Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, Allah bize yeter, yakında bize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 Allah pek iyi hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan, o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberi incetenler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o, Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulü'nü eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır. Rızanızı almak için size gelip Allah'a ant içerler. Eğer mümin iseler Allah ve Resulünün razı etmeleri daha doğrudur. Evet. Hala bitmediler mi ki kim Allah ve karşı koyarsa elbette onun için işinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rüsarlıktır.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 Sizden tövbe eden bir grubu da bağışlasak bile bir gruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler. İyilikten alıkor, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar faskların ta kendileridir.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 Onlara, kendilerinden evvelkilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulüm edecek değildi, fakat onlar, kendi kendilerine zulüm etmekteydiler. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkor, Namazı dosdoğru kılarlar zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah aziz, azizdir ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler ve cennetlerin cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Peygamber! kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir. Ey Muhammed! O sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir olurlar. Başaramadıkları bir şeye peygamberi suikast yapmaya da yeltenler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için öç almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse onlar için ahirette de elen verici bir azaba çarptırılacaklardır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant Fakat Allah lütfundan sonra zenginlik verince onda cimvillik edip Allah'ın emirlerinden yüz çevirerek döndüler. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak soktu. Münafıklar Allah'ın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 Onlar için 70 kez af de Allah onları asla affetmeyecek. Bu onların ve Allah Resulünü inkar etmelerin ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yoluna cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki,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 Allah'a inanın, Resulü ile beraber cihat edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak, evlerinde oturanlarla beraber oturalım dediler. Geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür uyguldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. Fakat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 Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elen verici bir azap verişecektir. Allah ve Resulü için insanlara öğüt verdikleri takdirde zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince Harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenlerdir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber olmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar neyin doğru olduğunu bilmezler. Seferden onlara döndüğünüz zaman size özür beyan edecekler. De ki, Boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecektir Resulü de. Sonra görüleni ve görünmeyeni bilene özür dilerim. Sonra görüleni ve görünmeyeni bilene döndürülecekseniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecek. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden onları cezalandırmamak Cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına ant içerler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına kötü işlere karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Onlardan razı olasanız diye size yemin edecekler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz.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 Medivilerden öylesi de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, hayır için harcayacağına Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile edilir Bilesiniz ki o harcadıkları mal Allah katında onlar için bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine yani cennetine koyacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayan ve esirgeyendir.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 Münafıkta mahret kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin. Biz biliriz onları. Onlara iki kez azap vereceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba iletecekler. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Tövbe ederlerse umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.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 ve Allah'ın tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyen olduğunu hala bilmezler mi? De ki, yapacağınızı yapın. Amelinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınıza haber verecektir. Sefere katılmayanlardan diğer bir grup da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O bunlara ya azap eder veya tövbelerini kabul eder. Allah çok bilendir, hikmet sahibidir. Münafıkları arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasında ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için asla namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulan mescid, Kuba mescidi içinde namaz kılman için elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup da Onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yapılan bina ölüp de kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerine devamlı olarak bir kuşku sebebi olacaktır. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır.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 Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ımdır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun olsun ki Allah, Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz, yüz tuttuktan sonra, peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle Ensar'ı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o,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 Ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşılığında kendilerine salif bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vaadi mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsini toptan sefere çıkması doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan geri döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakanırlar. Ey iman edenler! Kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar savaş anında size bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiği zaman onların bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edinlere gelince bu sure onların imanını artırır ve onlar sevinirler. Kalplerinde hastalık, kafirlik ve münafıklık olanlara gelince onların da inkarlarını büsbütün artırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Onlara her yıl